95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim Şahin. Ben de Ömer Ve destekçimiz Nuran Endiağlu'na teşekkür ediyoruz programa başlarken. Tabi bugün e, tarihi bir günün ardından e, mecburen biz de e, dünyanın en sıcak günü haberiyle başlayalım. Siz de Açık başladınız galiba bugün. Evet, başka ee, gazetelerde de pek rastlanmıyor galiba. İşte <gülüyor> ya da, Türk radyo ve televizyonlarında da. Ben e, Yeşil Gazete'de gördüm. Evet. The Guardian bir tek yeşil dışında gazete. E, Yeşil Gazete de özel haber yapmış. Gibi e, de Guardian haberi var. E, nedir olay? E, çok kısa söyleyelim duymayan varsa. E, 3 Temmuz günü e, insanlık tarihinin en sıcak günü yaşandı. Yani. Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz günü 17,01 derece e, ölçülmüş. Bu da insanlık tarihi boyunca e, yaşanmamış bir sıcaklıktı. Hatta Levent Hoca, Levent Kurnaz e, Twitter'dan e, bu şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gündü. Tekrar edeyim, dün tarihte insanın yaşadığı en sıcak gündü diye e, büyük harflerle yazmış. E, fakat şimdi... Bunu bir adım ötesine götürelim. Yani bu bilgiyi nereden alıyoruz? Belki insanlar e, kontrol etmek ister. Yani nereden biliyoruz en sıcak gün olduğunu? Onun kaynağına gidelim istedim bugün. E, tabii şimdi böyle tarif etmesi e, sadece mikrofondan çok kolay değil ama eğer bu programı dinleyenler arasında elinin altında hani cep telefonuyla falan e, internete girebilecek olan varsa... E, takip edebilir e, anlatırken. E, bu şeylerin hepsi, bu söylediğimiz e, biraz sonra konuşacağımız işte deniz suyu sıcaklığı da dahil Antarktika'nın e, buz örtüsünün genişliği işte rekor düzeyde azaldı falan bütün bu bilgileri özetleyen, hepimizin anlayabileceği dilde özetleyen bir web sitesi var. Bu web sitesi NOAA'dan alıyor verileri. Yani Amerika Birleşik Devleti'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden alıyor büyük ölçüde verileri ve Maine Üniversitesi'ne bağlı İklim Değişikliği Enstitüsü'nün oluşturduğu bir web sitesi. ismi de Climate Reanalyzer yani iklim verilerini yeniden analize eden bir web sitesi. Uzun yıllardır bu günlük olarak iklim değişikliğini takip edebildiğimiz bir web sitesi. Eğer climate.reanalyser.org adresine girerseniz ya da Google'a climate reanalyser yazarsanız zaten direkt çıkacak. Karşınıza bir ana sayfa çıkıyor. Bu ana sayfada üç tane başlık var. Bir tanesi hava tahmini başlığı. Günlük hava e, durumu haritaları var burada ve e, çeşitli tahmin haritaları var. İkinci başlık iklim verisi e, ve üçüncü başlıkta e, araştırma araçları diye burada da e, daha çok aylık analizler, e, aylık ortalama analizler falan var. Şimdi eğer buradan Climate Data bölümüne girerseniz yani e, iklim verisi bölümüne, verileri bölümüne girerseniz hemen en üstte günlük 2 e, metredeki e, hava sıcaklığı diye bir bölüm var. Şimdi bu ne demek? 2 metre yani yerden 2 metre yükseklikte ölçülen e, Bizim zaten evrensel olarak işte hava sıcaklığı diye bildiğimiz şey e, hemen insan boyu hizasından ölçülüyor. Burada ölçülen bizim içinde yaşadığımız havanın sıcaklığı. İşte buraya girdiğiniz zaman enteresan bir şey görüyorsunuz. Bir grafik var. O grafikte zaten 2023 kopmuş gidiyor e, diğer yıllardan. Ve 2000, şey, 3 Temmuz'a bakıyorsunuz. E, Observed Temperature yani gözlenen sıcaklık 17,01 derece. Zaten haber olan da buydu. Ama bundan daha ilginci var. 4 Temmuz yani dün. Hani biz hep rekor haberi 3 Temmuz'u rekor haberi verdik ya. Evet. En sıcak gün diye. 4 Temmuz ondan da sıcak olmuş. 17,18 derece. Ama bu yeni mesela... Benim biraz önce açık gazetede söylediğimizden de daha yeni bilgiyi de... Şimdi açık. <gülüyor> evet yani günlük açık olarak buna şimdi. zaten herkes takip edebilir. Yani şimdi hani bu haberi yapanlar bunları takip ettikleri için haberini yapabiliyorlar. Ya da haberi takip eden gazeteciler de değil aslında biraz belki araştırmacılar Twitter'da falan yazdığı için haber oluyor ama siz de girip günlük olarak bugün sıcaklık kaçmış diye bakabilirsiniz ve öyle de bir enteresan şey ki böyle yukarı doğru e, uçan bir eğri görüyorsunuz. 17,18 bugünkü sıcaklık anomalisi de bunun normalden farkı ki burada şöyle bir şey vardır. Climate normal normali 1979-2010'du e, neydi galiba yani e, 2011 pardon. Yani normali epey yeni bir normal. Yani 19. yüzyıla göre kıyaslamıyor. 20. yüzyıl sonuna göre kıyasladığında bugün dün itibariyle 0,98 yani bir derece 20. yüzyılın son 20 yılından bir derece daha sıcak bir günmüş. Küresel ortalama olduğu için bu çok uçuk bir şey. Yani herhangi bir kentin, herhangi bir yerin sıcaklığının bir derece daha sıcak olması çok ilginç olmayabilir ama küresel ortalamanın bir derece sıcak olması, yani düşünün artık yani. Küresel ortalama 90-90. Yani bütün kutuplar dahil, bütün dünyayı kapsıyor. Bu inanılmaz bir sıcaklık artışı. Bir derece daha sıcak bir yerde yaşıyoruz. Biraz daha bu Climate Data'nın e, detayına girerseniz bir altta Daily Sea Surface Temperature var. Yani günlük e, deniz suyu sıcaklığı. Ona bakıyoruz. O da e, 20,9 derece ile ortalamanın e, neredeyse 1 derece civarında üstünde. Yani ortalama 20 derece civarında. Yani 0,8-0,9 derece sıcak. Bütün dünyada 60 Derece güney 60 derece kuzey enlemleri arasında. Kutuplar hariç ılıman e, ve tropik kuşaklardaki okyanusların, denizlerin ortalama sıcaklığı neredeyse 1 dereceye yakın sıcak ki deniz suyu o kadar hızlı ısınmaz malum. Bir altına inerseniz günlük e, deniz e, buzu e, şeyi var <gülüyor> kuzey e, yarımkürede. Deniz buzunun yüz ölçümü var, kapsamı var, yani. kapsamı var. Onun da altında işte günlük sıcaklık ve yine deniz buzu var. Burada işte bir sürü başka detaylarına girerseniz Antarktika'yı da bulabilirsiniz falan. Onun yanında hatta şeyi de bulabilirsiniz. Bu deniz suyu sıcaklığında dünyayı değil de North Atlantik'i seçerseniz şu anda malum çok hızlı ısınıyor Kuzey Atlantik. Oraya da bakarsanız orası 23.7 dereceymiş şu anda. Onun da normali işte e, bir dereceden daha fazla daha düşük. E, yani inanılmaz bir artık ta, e, iklim değişikliğini günlük takip ediyoruz. Yani e, Milyonlarca işin, yıllık bir süreçin so, günlük takip ediyoruz. Evet evet yani çok saçma bir şey bu aslında. Yani şimdi düşünürseniz e, iklim gibi bir şeyin ortalaması 30 yıllık malum yani 30 yıllık sıcaklık ortalamaları üzerinden iklime bakılır. Biz günlük olarak iklimin değiştiğini görmeye başladık ki bu hakikaten akıl durdurucu bir şey. Ee, bir yanda da weather forecast yani hava durumu tahminlerine bakıp oradaki günlük e, haritalardaki 2 metredeki e, sıcaklık anomalisi haritasına bakarsanız orada da her yeri yani dünyanın farklı bölgelerinde nerede Normalden daha yüksek sıcaklıklar olduğunu görüyorsunuz. Orada da zaten şu anda bir derece dünya çapında bir sıcak olduğunu görüyorsunuz. Burada da akıl durdurucu bir şey var. Bugün itibariyle Antarktika'nın sıcaklığı normalden yani 20. yüzyıl sonunda 4,5 derece daha sıcak Antarktika şu anda. Yani inanılır gibi değil ee, bu... Antarktika'da neden buz oluşmadığı? Çünkü Antarktika'da kış şu anda aslında. Evet. Yani e, buz kışın oluşması. Kışın ortası tam en zoruk evet, noktası. En tarihi doruk noktası. Evet. Ve buz oluşmuyor. Yani e, erime değil o. Buz oluşmamasından kaynaklanan bir buz yüz ölçümü işte bütün dünyada 1 milyon kilometre kare kadar daha az gidiyor deniz buzu. Böyle en, inanılmaz bir şey e, var. Bunun nedeni olarak tabii e, Niño'dan bahsediliyor falan ama Burada da biraz yanılmamak lazım. Şimdi sürekli El Niño konuşuyoruz tabii. El Niño bu arada resmen başladığı ilan edildi. Dünya meteoroloji Evet. tarafından. Evet. Ama tabii El Niño deyince El Niño'nun kendisi doğal bir fenomen olduğu için sanki işte doğal bir şey oldu. El Niño oldu. O yüzden sıcaklıklar arttı gibi görünüyor. Halbuki... Bunu şöyle e, bir perspektifle tutmak lazım. El Niño küresel ısınmanın üzerine eklendi. Yani küresel ısınma olmasaydı şu anda işte on, son 10 yılda 1,1 derece sanayi öncesi döneme göre bir küresel ısınma olmasaydı bu El Niño'nun bu kadar e, fark yaratması mümkün değildi yani normal bir iklimde. Bunu net olarak e, zaten araştırmacılar da söylüyor e, haberlerde bunu tekrarlamakta fayda var. Ee, onun dışında da işte e, dünyanın çeşitli yerlerinden çok ciddi, ekstrem hava durumu e, haberleri geliyor. Mesela Amerika'da, Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, özellikle Meksika'da fakat inanılmaz sıcaklar var e, haberlere göre. Çin'de, Çin'de mi? Çin'de muazzam, evet. Yani tarihinde Çin'in ya yani, bir tarihinde hiç görmediği bütün birçok bölgede ve şehirde. Rekorlar kırılıyor. Rekorlar kırılıyor. Ee, yani zaten El Niño zamanlarında ağırlıklı olarak Amerika'da ve Asya'da sıcaklıklar artıyor. Ama şu anda mesela biraz önce bahsettiğim Climate Reanalyzer'ın haritasına bakarsanız şu anda Türkiye'de e, normalden daha sıcak. Yani olması gerekenden... E, Renkten anlat, anlamaya çalışıyorum çünkü Türkiye özel bir veri yok ama 1-2 derece kadar daha sıcak görünüyor ortalama evet. sıcaklığı Türkiye'nin. Yani bizde de aşırı sıcaklar var. Sıcak sayılır mı şu anda bilmiyorum ona bakmadım ama ee, ciddi sıcaklar bizde de yaşanıyor. Ama diğer ülkelerde özellikle e, çok daha şey hatta bir onu görmüşsündür herhalde Ömer abi bu Jonathan Watson falan bir haberi vardı. Enlinyo perfect climate storm'a neden olacak mı yani? evet mükemmel fırtına ne olacak bu diye bir detaylı bir haber yapmışlar. Çok o, önemli bir özetti evet o da evet. bahsetme fırsatı bulduktu birazcık. Orada mesela bir iklim bilimci e, demiş ki bu Atlantik'teki, e, Atlantik'in kuzeyindeki aşırı ısınma e, ki bazı yerlerinde haritaya göre e, bu İngiltere'nin, İskoçya'nın e, açıklarındaki e, Kuzey Denizi'nde 5 derece daha sıcak normalde. E, yani Kuzey Atlantik'in bazı bölgeleri 5 derece daha sıcak. Bunun olma ihtimali 256 binde 1 diyor. <gülüyor> Brian, Brian McNulty diye bir e, iklim bilimci. İşte bu kaç standart sapmaya renk geliyor? Şimdi hesaplamadım ama herhalde 5 standart sapma ya da 6 standart sapma falan olsa gerek. E, inanılmaz Bu arada tabii bir sürü üst üste gelmiş e, şeyden bahsediliyor. Başka etkenin El da El da üzerine etlendi. Mesela Sahra çölünden kalkan tozların normalden az olduğu ve bu şimdi ismini bir türlü ezberleyemediğim Pasifik'te patlayan bir ada vardı ya yanardağ. Hunga Toa neydi o? Ben, ben de unuttum şimdi. Ne evet bir bir şey var yani Pasifik'in ortasında bir Ada biliyorsunuz ada oluştu yani bir yanardağ patlamasıyla tüm zamanların ta 19. yüzyıldaki işte adam diye falan en büyük e, patlamalarından biriydi. Burada enteresan bir şey oldu yalnız e, denizin ortasında patladığı için normalde volkanik patlamalarda havaya kükürt dioksit yayılır. Yani karbondioksit de yayılır ama daha çok kükürt dioksit yayılır. Kükürt dioksitin de soğutucu etkisi var dolayısıyla aslında... Mesela Pinatubo patladığında 1989 yılı neydi? 90 galiba. Pinatubo patladığında bir geçici soğuma dönemi yaşamıştık. O kükürt dioksitin atmosferin üst tabakalarında birikmesi nedeniyle hatta 19. yüzyılda eee hangisidir o? 1800'ün 1800'lerin başındaki bir büyük patlamada eee bir Avrupa'da hiç e, yaz gelmiyor falan. Yani aslında bir soğuma etkisi yaratması lazım o kanyon patlamanın ama bu seferki denizin ortasında patladığı için çok büyük miktarda su buharını atmosfere yayıyor ve stratosfere kadar çıkıyor. Yani 10 15.000 metre yüksekliğe kadar bu su buharı çıkıyor. Su buharı da sera gazı olduğu için bu sefer e, tam tersi bir etki yaptığı iddia ediliyor. Yani bu işte Hunga Tua mıydı neyse o e, volkanın patlamasının yoksa e, Tonga mıydı sadece ben de şimdi yok yok U Puzun bir adı var yani şimdi e, onun patlamasının e, beklenenden daha fazla e, bir Hunga Hunga galiba öyle bir şey neyse e, bir e, küresel ısınma yani soğuma değil ısınma e, yaptığını e, söylüyorlar. E, bunun yanında başka etkenlerden de e, bahsedenler var. E, i̇şte e, mesela Amazon e, ormanlarındaki bir takım değişikliklerden falan da bahsedenler var. Neyse sonuçta hepsi bir araya giriyor ama en önemlisi tabii sere gazlarının salımı nedeniyle insan etkisiyle oluşan e, ısınmanın üzerine eklenmiş olması. Mesela İngiltere'de de 140 yılın en sıcak Haziran ayı yaşanmış. Evet. E, 15,8 derece. Ve iklimle de ilgili her türlü tedbiri de vazgeçiyor, çıkarıyor devreden çıkarıyor İngiltere. Gündürü, evet, hâmeti. yani şahane yani. Yani iki şey var orada İngiltere ile ilgili. Oraya atlayalım o zaman. Bir tanesi bu İngiltere'de bağımsız bir komisyon vardır, Climate Change Committee diye hükümetten bağımsız. Bu komisyon hükümetin politikalarının ya da işte İngiltere'deki dışarının iklim hedeflerine uygun olup olmadığı denetliyor. Bu inanılmaz güzel bir şey bu arada. Yani Türkiye'de böyle bir şeffaflık falan hani hayal bile edemiyorum. Onlar e, İngiltere ki Avrupa Birliği'nden daha güçlü hedefleri var işte. Yani 2035'te %70 azaltı hedefi falan var İngiltere'nin. E, bu yolda e, yakalayamayacağını açıklamış. Yani son mevcut politikaların bunu bozduğunu ve Rishi Sunak hükümetinin bunu artık kaçırdığını açıklamış. Rishi Sunak bununla da kalmayıp bir de şu anda bu Twitter'da en çok konuşulan konu, yani İngiltere tarafındaki yazanlar tarafından en çok konuşulan konu, İngiltere'nin 11,6 milyar poundluk daha önce Boris Johnson hükümeti tarafından bu Glasgow'da açıklanan şeyden vazgeçti. Sübvansiyon taahhüdünden, değil mi? Evet. E, ya yani şeytandı bu. İklim e, fon yani e, şeyin eee evet, gelişmekte evet. olan ülkelere vereceği iklim finansmanı. E, taahhüdünden vazgeçtiğini e, açıklamış e, Uluslararası İklim Finansı Taahhüdü. E, bu feci bir şey. Yani e, özellikle işte bu Vanessa Nakate falan da yazdı. Korkunç diye nitrit attı. Yani sadece gelişmek olan ülkelere bir hani ihanet diyorlar. Şey de yazdı. Alok Sharma da yazdı. Alok Sharma malum Glasgow'da COP başkanıydı ve o zamanki bakandı. O da Reşit Sunak da bakandı o sırada. O aynı hükümette galiba değil mi? Evet. <gülüyor> Gerçekten. Maliye Bakanı mıydı? Maliye bakanı evet, galiba. Maliye Bakanıydı. Ee, yani kendi ka hükümetinin kararına ihanet etti falan diye e, bayağı sert yazdı Alokşarma'da. Ee, bu tabii yani sadece e, gelişmekte olan ülkelerin hedeflerini yakalamasını engel olmakla kalmayıp dünya çapında aslında bir e, gerilemeye neden olacak bir karar. Yani o zaman e, siz böyle yapıyorsunuz o zaman biz de hiçbir şey yapmayız. Yani İngiltere böyle yapıyorsa diğer ülkeler evet, ne ve Üstelik İngiltere, Britanya bu, bu konuda flagship deniyordu. Yani bayrak, e, amiral gemisi görevini görüyordu. Yani arttıracağız, bunu, bunu tavir ediyoruz demişti. Şimdi gizlice bundan vazgeçiyor. Yani hakikaten evet. akıl durdurucu bir şey. Akıl durdurucu bir şey. Ee, bir de şey vardı ama ona bugün vaktimiz kalmaz biraz uzun konuşmak lazım çok kısa söyleyip geçeyim belki haftaya zamanımız olursa bu e, uluslararası e, gemicilikten kaynaklanan kültü yoksit emisyonlarının azalmasıyla ilgili çok enteresan bir durum <gülüyor> var bu uluslararası özellikle karbon Brief çok geniş bir analiz yayınlamış bu e, gemicilikten kaynaklanan kültü yoksit emisyonlarının azalmasının iklim değişikliğini arttırdı yani tam da siz bugün hava kirliliği konuştunuz hani hava kirliliği İnsan sağlığına zararlı ama bir yandan da soğutucu etkisi olduğu için böyle ironik bir şey ortaya çıkıyor. Bunu belki daha sonra konuşma fırsatı buluruz. Evet, Son... ya ben de şeye ekliyorum. Hunga Tonga Hunga Haapai Volkanı. <gülüyor> evet Önümüzü. Hunga. Çok uzun ismi var o yüzden. Evet. Yani. Yani. <gülüyor> <Absolut>. Ezberleyelim. <gülüyor> hunga Haapai bir... Evet. Hunga Haapai. Yani Hunga Tonga'da Hunga Apay Volkanı. Bunları da Tonga'da aslında e, oluyor galiba. Ama bu, özel adı bu. Bir, bir deste, dinleyicimiz ve destekçimiz Bahar Özay da hemen ilgiliyor. Yani bilgi verdi bize. Teşekkür ederiz. Ona da teşekkür, teşekkür ederiz. E, şimdi e, birkaç dakika içinde son birkaç nokta. İklim Masası'ndan daha önce bahsetmedik ya açık yeşil Onun tanıtımını da yapmış olalım. İklim Masası diye yeni bir girişim daha doğrusu bir haber sitesi kuruldu. Ee, açık Radyo'nun da programcılarından Yeşil Havadisi eskiden yapan isimlerden Selin Uğurtaş'ın kurduğu bir web sitesi bu. iklimmasası.com adresinden takip edebilirsiniz. Çok özel bir iş yapıyorlar. Ee, çok az yazı yayınlıyorlar ama bilimsel araştırmaları herkesin anlayacağı dile tercüme ederek e, araştırmacıların kendileri yazıyor. E, mesela şu anda dört tane araştırmanın bu şekilde e, olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi benim de ekipte bulunduğum daha önce açık yeşilde bahsetmiştik. İstanbul'da sıcak dalgalarına bağlı 2004 ile 2017 arasında 4281 ekstra ölümün olduğuna dair bir araştırmanın mesela şu anda detaylı bir açıklaması var. Bunun en güzel yanı ee, yurt dışında da örneklerini gördüğümüz hani bilimsel makalelerin e, bilim insanı olmayan ya da o alanda uzman olmayanların anlayabileceği dilde herkese aktarılması ve bu iklim masasının haberlerinin ben pek çok yerde, ana akım medyada da aslında alıntılandığını görüyorum. E, bu çok önemli bir girişim. E, o yüzden onu bir tanıtmış olalım. Bir de ikinci bir e, tanıtım e, şeyim daha var e, bitirmeden önce. O da bir film şu anda Hala oynuyor başka sinema gösterimleri arasında. Çok ilginç bir film. Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır? How to Blow Up a Pipeline e, filmin ismi. E, Ömer abi sen gördün mü filmi? Hayır görmedim. Büyüdüm ama görmedim. E, çok ilginç bir film. Daniel Goldhaber yönetmeni. E, işte Başka sinema kapsamında gösteriliyor ama çok böyle... Sürekli gösterilmiyor. Girip web sitesinden e, hangi salonda, saat kaçta oynadığına bakmanız lazım. E, az seansla oynuyor ama ben gördüm. E, Atlas sinemasında gittim geçen gün. E, çok enteresan bir film. Bu filmin çıkış noktası da çok enteresan. Yani benzeri kaç tane film vardır bilmiyorum. Andreas Malmin bir, bir Borat Nasıl Patlatır? Diye bir kitabı var. Yani roman falan değil. Normal e, düşünce kitabı. Buradan yola çıkmış ve tam da bu soruyu cevaplamış Amerika'da bir grup e, bu işlerin şiddet dışında bir yolla çözülmeyeceğine karar veren aktivistin Teksas'taki bir boratını patlatmaya çalışmalarını anlatan e, ve yarattığı tartışma çok çok tartışma tabii şiddetin burada kullanılmaması lazım falan e, denebilir ama burada özellikle iklim anksiyetesinin payını çok güzel anlatıyor insanların kendi yani bu işe giren insanların kendi hayatlarında iklim krizinden nasıl etkilendikleri ve nasıl bu yola savrulduklarını falan çok e, iyi anlatan, enteresan bir film. O yüzden e, öneririm. Belki internette de bulunuyordur ama özellikle başka sinemada e, izleyebilirsiniz. Bir boru hattı nasıl patlatılır? Belki sonra üzerine konuşuruz. Evet. Bitirmeden ben de son bir şey, soru <gülüyor> bırakayım şeyi. Yani yüzünde Gezegenin en sıcak gününün kaydedildiği haberi vardı. Sen yenisini de bir gün arkadan bir rekor daha kırıldığını da ekledin. Ama bu hiçbir gazetede, televizyonda, radyoda filan konu olamıyor. Yeryüzünün en önemli türlerin yok oluşunu da şey yapacak bir hareket bu olay. Bunun sebebini bulduk biz de. Çünkü başka araştırmada Amerika'da Kaliforniya eyaletindeki doğa tarihi müzesinde 50 bin yıllık süreyi kapsayan iklim kayıtlarını ve insan kalıntılarını analize edenler çok basit küresel ısınma insan beynini küçültüyormuş keşfetmişler. <gülüyor> Beyin hacmindeki küçücük bir azalma bile fizyolojimizi bir şekilde etkileyebilir diyor. Niye fark edip harekete geçmediğimiz şimdi anlaşıldı işte. Benim üzerine <gülüyor> bir şey eklemek istemiyorum. Ee, bu yeterince e, doyduk bir açıklam Türk oldu. <gülüyor> İndipendin yani Çok ilginç aslında. Yani Holosen boyunca %10,7 civarında küçülme meydana geldi hesaplanmış. Yaramadı <gülüyor> bize tarım denilir. <gülüyor> Binde bir yani. Evet. <gülüyor> i̇şte böyledir. Durum böyle. O zaman e, açık yeşil'i Kapatmadan önce e, <gülüyor> bir doğum günü kutlaması yapalım. The Band'in efsanevi e, şeyi e, gitaristi ve şarkı yazarı e, Jamie Royal Robertson, Robbie Robertson bugün 80 yaşında. E, onun 80. yaş gününü kutlayalım. The Band Kanada'dan çıkmış en büyük grup herhalde. E, <gülüyor> belki işte Jonny Mitchell ve Neil Young'la karşılaştırılabilir. 1969 albümleri olması lazım. Oradan e, The Band albümünden en sevilen, en güzel şarkılarıyla e, Robbie Robertson'ına bir günaydın diyelim ve açık işli kapatalım The Weight'yi dinleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.